Alhamdulillah, İlahi hedana, lha da, ma kün nahl heddiye, la ilahe ve ıstıcmil Allah bil lah. Ecdi, rşulü Rabbimiz hak. Cüllü öhne rşulü mühammed, Allahum cüllü ala. salli ala tabib kulubimiz mühammed, Allahum cüllü ala. Cüllü ala salli mühammed, Allahum cüllü ala. Cüllü ala. Ağud bil lah, semiy al min al şeytani rujim. Rabbı ağud bık ben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 aktarılsın, ulaştırılsın ki inşallah ta ki bizim de Hazreti Mehdi'ye hizmetimiz olsun. Hazreti Mehdi'nin e, İslam davasını dünyaya hakim kılmasında çorbada tuzumuz olsun. Siz dinleyenlerin de inşallah burada bir katkısı olsun. Böylece Hazreti Mehdi hepimizden hoşnut ve razı olsun. Şefaatleri cümlemize nail olsun. Ve mahliyetü Hazreti Mehdi'nin hülye-i şerifesini anlatıyoruz. Hadis-i şeriflerden derlenmedir. Bunların kaynakları birçok hadis-i vardır. Ancak e, bir hadis-i şerifte belki tek olarak bulunamaz ama e, Berzenci Hazretleri bunları cem etmiştir. Biz de bu cemden yararlanarak toplama itibariyle tekrardan da kaçınmak suretiyle e, rivayetleri birlikte zikrediyoruz. Fe'in ne'u ademu. Hazreti Mehdi çok esmer olacak. Son derece esmer toprak rengine esmer diyoruz yani işte buğday tenli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 Tamamen açık, tüysüz, mübarek alnı böyle geniş bir alın ve alnın tamamı ak pak, hiç kenarlarında köşelerinde tüy olmayacak şekilde efendim berrak olacak. Eknel enfi, mübarek burnu uzunca olacak, burnunun ucu ince ve küçük olacak. Mübarek burnunun ucu küçük ve ince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 Kelimelerin hepsinin çok derin manaları var. Ben size lügatlardan burada Berzenci Hazretlerinin Allah kendisine razı olsun yaptığı hizmet e, lügatları vermiştir. Size kolaylıkla anlatabiliyorum. Ezeccu yay kaşlı. Mübarek kaşları uzun olacak. Kaşları yay gibi olacak. Kaşlarının uçları kenarları ince olacak. Eblecu mübarek yüzü.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 çünkü esmer olabilir ama o esmerlikle beraber bir de tabii nuru ilahi kendisini kapladığından o parlaklık dışarıya yansıyacak. Evet, mübarek kaşlarının arası açık olacak, kaşları birbirine yakın olmayacak. Yani e, bu iki kelime de topluca bu manaları beyan edebiliyoruz. Eyenü, <gülüyor> gözleri geniş olacak.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 bir şekilde böyle seçilecek. Diş araları hafif açık olacak. Fî değil ey halun esvedu Sağ yanağında siyah bir ben olacak. Mübarek sağ yanak sağ yanağında siyah bir ben hasıl olacak. <gülüyor> Mübarek yüzü öyle parlayacak, öyle parlayacak sanki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 Ben öyle zenciler gördüm ki alnında böyle nur halesi efendim pırıl pırıl geziyor. Allah'ın öyle zenci dostlarını da gördüm. Onun için ama Hazreti Mehdi zenci çüründe değildir. Buğday tenlidir. Yalnız koyu esmerdir. Fakat parlaklığı ve berraklığı ve ilahi nuru böylece efendim yıldız gibi belirgin olacak. Kethül lihyeti mübarek sakalı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 Onun bilmiyorlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç sakal kesmemiştir. Hiçbir peygamber, hiçbir veli de sakal kesmemiştir. Sakal İslam nişanlarındandır, İslami şiarındandır. Onun sakalın çok büyük önemi vardır. Hazreti Mehdi'nin de sakalı bir tutamdır. Zaten bir tutamdan aşağı sakalı olan bütün Mehdilerin gel olduğu şimdiden ortaya çıkmış oldu. Önüne gelen Mehdi'im diye çıkıyor. Tabi daha birçok alametler anlatılacaktır. Sade sakalla bu alamet belirmez. Fiketi <fî> fi alâmetullin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Mübarek omuzunda Resulullah sallallahu sellemin peygamberlik mührü vardı ya. Size evvelce derslerde anlatırdık. İşte mübarek sağ omuzun, omuzunda diyor tabi sağ miyor? Omuzunda ne bulunacaktır?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 olacaktır. Şimdi ve mesiratu anlatıyorum. Yani yaşantısını, gidişatını, takip ettiği e, hayat tarzını. Burada çok rivayetler var, uzun rivayetler var tabi Fe inne sünnetin Nebi sallallahu sellem bütün mesele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetiyle amel edecektir.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 ''Burada Allah'ın teminatı vardır.'' Ve yarsele rasulehu bilhuda ve dinil hak.'' ''O Muhammed Mustafa'sını sallallahu aleyhi ve sellem hidayetle dost doğruyla gönderen Allah.'' ''Yuzhira ve aleddini kulli.'' ''Neticede bütün dinler ve diyanetler üzerine İslam'ı galip kılacaktır.'' ''Ayeti kerimesinin sırrı Hazreti Mehdi döneminde gerçekleşecektir inşallah.'' ''Onun için Müslümanlar mahzun, Müslümanların boynu bükük.''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 Yemlikü'd-dünya kullaha kemamelike'd-ül-karneyn ve Süleyman. Zülkarneyn Aleyhisselam ile Süleyman Aleyhisselam bütün dünyanın yegane maliki ve tek hükümdarı olduğu gibi Hazreti Mehdi de tüm dünyanın tamamına malik ve hakim olacaktır. Onun için hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Meliket dünya kullaha erbatun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 ve sünneti ortadan kaldıracağını sanmıştır Niye öyle sanmıştır Çünkü o zamana kadar bunlar Tamamen bid'atları sünnet yerine koyacak Uydurmaları sünnet yerine koyacak Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hakiki sünnetlerini terk edeceklerdir Adamların şu anda bile başında sarık yoktur Resulullah'ın başından düşmeyen sarık Aliül Kari Hazretleri buyuruyor Resulullah sarıksız hiçbir namaz bile kılmamıştır Resulullah'ın başındaki sarığı çıkartmışlar Şu anda kendileri kafalarına tülbent örtüyorlar da dört örtüyorlar, saraya da bidat diyorlar. Nasıl ki şimdi başladılar, kabeyi öpenek yavur oldun diyorlar. Resulullah'ın ırkasını öpenek yavur oldun diyorlar. Sakalı şerifi ziyaret edene yavur oldun diyorlar. Şu anda bu itikatta adamlar. Tabii ki Hazreti Mehdi geldiğinde onlar efendim buna tahammül edemeyecek ve en büyük alimleri o zaman Medine'de ya bu ne biçim adam kimdir buna uymayın bu dini İslam ortadan kaldıracak diye hezeyanlar savuracaktır, Hazreti Mehdi de kafasını uçuracaktır. Demek ki, kardeşler, sünnet-i seniyye tamamen öldürüleceği bir dönemde, bid'atlar sünnetlerin yerini aldığı bir devrede Hazreti Mehdi zuhur edecek, tamamen İslam'ı parlatacak, sünnet-i canlandıracak ve asr saadetteki İslam aynı tazeliğiyle revaç bulacaktır. Nasrettin Hoca dedi, yük benim sırtımda sana ne oluyor dedi. Biliyor musunuz onu? Anlatayım da güldüreyim misin?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 Lütfen sağır kalmayın. Lütfen sağır kalmayın. Allah'ın ayetleri anlatıldığı zaman kör ve sağır olarak karşılamayın. Ben sizin kör ve sağır olduğunuzu tahmin etmiyorum. Çok duyarlı ve görücü, basiretli, ferasetli olduğunuza iman ediyorum. Onun için size bir ayet okuyorum. اَلَّذ۪ينَ مُفِقُونَ اَنْوَالَهُمْ بِالْلَيْلِ وَالنَّارِ شِرًّا وَعَلَانِيَهِ فَلَوْمَجْرُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ